Mmmmm. -hmm. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim vadisine sokmuştu gazali bizi rahmetullahi aleyh. Bu ilim vadisinde neden ilmin gerektiğini ve ilimsiz ibadetin yapılamayacağını, yapılsa da insanı kurtarmıyor olabileceğini, Rabbul alemine itaat edeceğim, kulluk edeceğim, cennete gideceğim gitmek istiyorum diyen herkes için ilmin çaresiz ve alternatifsiz olduğunu. Bu ilimle de kastının tevhid ilmi, sırlar ilmi yani kalp ilimlerini kastediyor ve şeriat ilmi. Üç ilim olduğunu söylüyor. Bazı kendini bilmezlerin şeriat ilmini basit görüp yok işte başka ilim önemlidir filan gibi söylemesinin hiçbir anlamı yok. Kendi kendine söyleyip durdukları bir söz. Gazali gibi bir adam. Tasavvufunda, zirvesinde, şeriat ilimlerinde, zirvesinde bir zat, ümmetin gözdesi bir alim. Tevhid, sırlar ve şeriat ilmi olmadıkça ibadet olmaz dedi Rahmetullahi Bu arada sorular sormuştu. Şunu sorarsan ne yaparsın, ne derim şeklinde. Bunlara devam ediyor. Fe in kulte eğer diyecek olursan. Fahel yuftardı ona benim için farz olur mu? En öğrenme min ilmi tevhid tevhid ilminde şu nokta: Ma en bihi cemia mililil küfrî bütün kafirlerin sorularına cevap verecek ve elzemhum hüccet el İslam onlara karşı İslam'ımız savunacak. Bir ilim düzeyine gelmem gerekir mi tevhid ilminde? Yani kafirler şunu söylüyor onu da öğreneyim, şunu söylüyor, onu da öğreneyim. Hepsi farz mı bana? Bütün bid'atleri karşıma alabileyim. Yani bidatlere karşı çıkayım. Ve elzevmuhum hüccete sünneti ve onlara da ve ulzimuhum onlara da e, sünnetin belge olduğunu ispat edeyim. Yani ben bütün küfür iddialarına, bütün bid'at iddialarına cevap verecek düzeyde bir ilim farz mı bana? Fe'lem. Cevabım şudur. Bilesin ki enne hâdâ fardun alel kifâyeti. Bu tür bir ilim farz-ı kifayedir. Bütün kafirlere cevap verme düzeyinde ilim farz-ı kifayedir. Ne demek? Kelam alimleri onunla uğraşsın. Sen uğraşma demek. Sen hafız değilsin, 5000 bin hadis bilmiyorsun, icazetin yok. Bunlarla sen kendin kadar öğren. Farz-ı ne demiştik, ümmetin bir bölümü yaparsa yeterli. İki tane kelam alemi bununla meşgul oldu mu yeter. Bütün ilahiyat talebelerinin, medrese talebelerinin bid'atçilere, kafirlere cevap e, hamleleri yapması gerekmiyor. Müslümanların yapacak çok işi var çünkü. وإنما يتعين عليك ما تصححه باعتقادك في اصول الدين لا غير sana gereken e, dini temellere ait akideni sağlam tutmaktır. Başka bir şey değil. Ve كذلك لا يتعين عليك معرفه furuu ilmi tevhidi ve deqaiqihi ve veltiyanu senin tevhid ilminin bütün ince ayrıntılarını öğrenmen de gerekmez. Bu da sana fazla. Yani bütün meseleleri akide kitaplarında yazılan bütün meseleleri bilmen gerekmiyor. Naam. İn varadet. Evet. Evet. Naam. İn varadet aleyke şübhetun fi usulü <gülüyor> d-din. Aklına dinin temelleriyle ilgili bir şüphe geldi. Bir tereddüt oluştu. Tekafu en takdaha fi itikadike. O şüphe senin akidedi bozacak diye bir tereddüt oldu. Fe yataayenu aleyke hallu şüpheti şübeti bima enke kelam el ve bir kelam aleminden kelam kitabından seni ikna edecek şekilde o şüpheyi giderecek bilgi öğrenmen gerek. Bu olabilir. Bu olabilir. Ve iyake sakın. Sakın. Vel mumarat ve'l tartışma ve mücadeleye sakın girmeyesin. Bunun da altını çiziyoruz. Aklına gelen bir şüpheyi sor, öğren. Ve yak ve'l Tartışma, böbürlenme vesaire mücadele yok. Akide konularında tartışma yok. Fi inna daun mahzun. Bu olduğu gibi hastalıktır. La deva ele ilacı da yoktur. Bunun altını çiziyoruz. Gazali bir baba nasihati yapıyor tartışmaya başladın mı, ilacı olmayan bir hastalığa düşersin. Hem de hastalığın ne? Allah'ı tartışmak, peygamberi tartışmak, cenneti tartışmak, hurileri tartışmak. O tartışma ömrünü bitirir, hiçbir şey ikna olamazsın. Âmentü billah de geç karşıya. Âmentü billah, Âmentü bir Resulillah. Ne dediyse Resulullah doğrudur da, Asa abi kiramı bilmediğini bilmesem de zarar yok de. Başka türlü mümarat, mücadele, tartışma veya işte kavga gürültü akide konularında öldürür. Devası da yok bunun. Fehteriz fehteriz minhu cühedek. Sakın bunda bir enerji harcama. Fe innemen irteda hu bu tartışmalara girenin kurtuluşu yoktur. Bu tartışmalar. Yani buna bürünen, elbise gibi tartışmaya bürünen, ben tartışmıyorum, üç soru sordum zannedi. Herkes öyle başlıyor zaten. Koca seller, üç dört damla yağmur suyuyla oluşuyor. İlk önce damlalar düşmüştü, sonra sel oldu. Ben şunu merak ettim dediğin an başlıyor bu işler. İman, Tartışma konusu değil. Lem yefleh illa en yetegammedehullahu teala bir rahmeti ve lütfi. Bu tartışmalara girdikten sonra Allah seni korursa rahmetiyle, lütfuyla belki kurtulursun. Kurtuluş yok. Sümme i'lem ve sonra şunu bil. Ennehu. İzâ kâne fî külli kâtrin min duâti ehl sünnete. sünneti. Her yerde yani her ülkede diyoruz biz şimdi. Ehli sünnete çağıran alimler var. Yahullu şübhete ve يرد على اهل Şüphelere karşı çıkıyorlar ve bidat ehline cevaplar veriyorlar. Ve isteğlû bihâdel Onların ilgi alanı da bu ilimdir. Bidat ehline, sabıklara cevap vermektir ve yusaffi kulûb ehli'l hakku an vesâvis'l mübtedi'ate. Bir de çıkardığı vesveselere karşı Müslümanların kalplerini temizliyorlar. Fakat sakata'l am mensiva. Onların yapması yeterli, gerisine farz değil bu iş. Ne sormuştu soruda? Yani ben bütün kafirlerin sorularına cevap verecek ilimleri öğreneyim mi? Bir de atçıların tartışmacıların ilimlerine cevap verecek ilimler öğreneyim mi? Hayır. Her yerde yeteri kadar alim var. Sen batma bu işe." diyor sonunda. Ve كذلك la yelzebuk min ma'rifati deka'ik ilmi's Bu sır ilmi dediğimiz işte neydi onlar sabır, şükür, korku, reca, rıza, tevekkül, minnet. Bunlara ait meselelerin ayrıntılarına girmen de gerekmez. Ve cemi'i şerhi acaibil kalbi. Yani kalp dünyasına ait ilimlerin tamamını da bilmen gerekmez. Ana başlıklarını bil, ayrıntılara girme. إِلَّا مَا يَفْسُدُ عَلَيْكَ عِبَادَتَكَ فَتَجِبُ عَلَيْكَ Mesela bir türlü e, allah Teala'nın tevekkülüne anlayamıyorsun. Onunla ilgili bir araştırma yap. Sana lazım olduğunu anladığın şey. Her şeyi öğrendiğin zaman fazla bilgi de başa bela. Kullanamayacağın çapta olursa başa bela. وَمَا يَلْزَمُكَ فِي yapman gereken şeylerde lazım olan iklasi, ihlas, elhamdi ve şükrü ve tevekkülü ve nihvi bunun gibi ve yelzemuke ma'rifetu li tuaddihi ee, yani bunları tevekkülü, hamdi, şükrü yerine getirebilmek için ne olduklarını öğrenmen lazım. ve ma sivahu bunun ötesindeki şeylere yanaşma. Ve كذلك la yelzemuke Maarifetü's-Sâir Ebvâbı'l-Fıkh. Fıkhında bu tür ayrıntılara girme. Minel buyu'i ve Alışveriş fıkhına girme. Kiralama fıkhına girme. İcarat kiralar demek. Ve nikâhı ve talâkı ve cinâyât. talak ve cinayetlerle ilgili fıkıh mes'innema kullu dâlika fardun 'alâ'l-kifâyeti. Bunlar farz-ı kifaye ilimlerdir. Bir adam öldürülünce diyeti nasıl ödenecek, kısası nasıl yapılacak bunu alimler bilsin. Sen buna dalmana gerek yok. Evet bu da bir sorusuna verdiği cevaptı. Ne kadar öğreneceğiz? Bütün düşmanların ürettiği bilgilere cevap öğreneyim mi? Ne dedi? Ehli sünnetin yeteri kadar alimleri varsa bu işlere meşgul olma dedi. Yeni bir soru soruyor. Feinkult'e eğer dersen ki, هَذَا الْقَدْرُ مِنْ عِلْمِ الْتَوْح۪يدِ Bu bahsettiğimiz kadar ilim, tevhid ilmi bir ölçü koydu ya. هَلْ يَحْسُلُ بِنَظَرِ الْاِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ مُعَلِّمِ İnsan kendi kendine düşünerek, hocası olmadan, muallim hoca, hocası olmadan bu ilimleri elde edebilir mi? soru sordu. فَعَلَمْ Bil ki, اَنَّ الْاُسْتَازِ Hoca dediğin, فَاتِحٌ sana açıcı bir fatih fethedicidir Ö ve muallimun öğretmendir ve müsehhilun kolaylaştırıcıdır. Ve tahsilu ma'ahu hocayla beraber öğrenmek yani sadece kitaptan okumayıp bir hocadan okumak eshelu daha kolaydır ve ervahu daha rahattır. Allahu Teala bfadli Allah lütfuyla, yemun ala men yasha min ibadih. Allah lütfe diyor bazı kullarına daha fazla veriyor. O bazı kul dediği kim? Hocan mesela fazla biliyor. فَيَكُونُ ve مُعَلِّمَهُمْ Subhanahu ve taala Allah da onlara öğretiyor. Yani hoca da Allah'tan alıyor. Nasıl alıyor? Hocasından, hocasından, hocasından, Ebu Hanife'den, sahabiden, tabiinden, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Herkes Allah'tan almış oluyor böylece. سُمَّ اِعْلَمْ Evet. Bu sorunun cevabını da verdi. Yeni bir bölüme geldik. İlmi konuşuyoruz hala. Summe e'lem en hadi'l akabete lati hiya akabatu'l ilmi akabatu'n Bu ilim vadisi çetin bir vadidir. Ben sana böyle anlattım ama o kadar kolay değil. Çetin bir vadidir. Ve lakin biha yunalul matlubu vel maksudu. Ama bu çetin vadi sayesinde herkes aradığını bulur, maksuduna ulaşır. Nef'uha <gülüyor> kesîrun Bunun faydası çoktur. Ve kat'uha şedîdün Bunu aşmakta <da> kolay değildir. Ve kataruha azîmun Tehlikeleri büyüktür. Kemmen adele anha Bu ilmi bırakan niceleri sapık olmuştur. Ve kemmen selekeha fedelle. Niceleri de bu ilim yoluna girdi ama ayağa kaydı. Yanlışlar yaptı, ilimi unuttu. Ve kem min taihin fiha mutahayyirun. Niceleri bu ilim yoluna girdi, şaşırıp kaldılar, süründüler. Ve kem min hasirin fiha munqati'un. Nice aslında ilme dayanamayacaklar, zayıf yürekliler girdiler ve yarıda bıraktılar bunu. Kemin Salkin katı Afi Muddetin yesireretin niceleri de bu ilim yoluna girdi kısa bir zamanda yolu açtılar ve Ahru mutaraddüdün Fiha Seeyine seneten Bir başkası da ve ahar bir başkası da bu geldi gitti yetmiş sene bu işte uğraşanlar oldu. Veamru külllü bi Yillahi Azzeva Celle. Bütün bunların hepsinin işi, yani bu işin gücü Allah'ın elindedir dilediğine veriyor. Emme naf'uhu ilmin faydasına gelince. Fe ala ma zekernahu min şiddetil hacetil il abd Kulun bu ilme ihtiyacının ne kadar yoğun olduğunu anlattık. O bina-i emril ibadeti küllihi aleyhi ibadet denen şeyin buna dayalı olduğunu la siyama özellikle de ilmi tevhid ve ilmi sirr tevhid ve sır ilimleri çok önemli. Falakat rava. Falakat estağfurullah. Falakat rivaye rivayet edildi ki enallahu Teala Allahu Teala ilha ila Davud aleyhisselam. Davud aleyhisselama şöyle vahyetmiş. Fakale ya Davud Demiş ki, ya Davud, teallemil ilmen nâfi'ah. Faydalı ilim öğren. Fekâle, Davud da buyurmuş ki, demiş ki, ilahi ey ilahım, ve mel ilmun nâfi'uh. Faydalı ilim nedir? Kâle, en te'arife Celali ve azameti ve kibriyâ'i. Sen benim yüceliğimi, büyüklüğümü ve ululuğumu bilmen ve kudreti ala kulli şeyin her şeyin üstünde bir kudretim olduğunu bil ve inne haza allazi yukarribuke bu bilgi seni bana ulaştırır yaklaştırır ve ali kin terramallahu vece ali kerramallahu vejheden rivayet edildi burada bir nokta koyalım terramallahu vece ali ismi anıldığında kullanılan bir duadır. Tıpkı radıyallahu an dediğimiz gibi. Çok yaygın kullanılmıyor ama ashab-ı kiramın tamamında radıyallahu an denir. Allah ondan razı olsun demek. Ali'nin ismi anıldığında kerram allahu veceh denir. Allah yüzünü ak etsin demek. Allah yüzünü ak etsin. Neden? Bu nedeni önemli. Çünkü Ali, o ashabın ilk nesli arasında hiçbir zaman puta secde etmeden büyümüş bir insan çünkü. Yüzü put görmemiş hiç. Çünkü çok küçük bebekken Efendimiz'in evinde büyüdü, 7 yaşındayken de mümin oldu zaten. Mesela Ebu Bekir Radıyallahu Anh çok put gördü. Yani secde etti etmediği manasında değil, putlu bir hayatın içindeydiler. Diğer sahabiler için put görmedi denemiyor. Ama Ali radıyallahu anh Efendimiz'in evinde durduğu için, bebeklik günlerinde, sonra da bebekken, çocukken mümin olduğu için hiç putla yüzleşmedi. O yüzü sadece Allah'a secde eden bir insan o. Garantili bir şekilde. O yüzden ona mahsus kerramallahu vecehe diye dua edilir. كَرَّمَ اللّٰهُ وَجَهُو radıyallahu an da denir. Umumiyetle öyle denir. كَرَّمَ Allahu ve da denir. وَعَنْ عَلِيِّنْ كَرَّمَ ve وَجَهُو Ali radıyallahu anh'tan nakledildi. اَنَّهُ كَالَ Bakın ne muhteşem bir şey söylüyor. مَا يَسُرُّن۪ي Hoşuma gitmezdi. Hoşuma gitmezdi. اَنْ لَوْ مِتْتُ Çocukken öleyim ve udukhil cennete ve cennete girmiş olayım çocukken öldüğü için. Volem ekbur hiç büyümeden hiç büyümedim çocukken öldüm ve cennete kondum. Bu hoşuma gitmezdi. Fa a'rif Rabbi. Çünkü büyüyünce Rabbimi tanıdım. Rabbimi tanıma zevkine ermeden çocukken ölüp cennete girmek istemezdim diyor. Ne anlıyor? Bundan ve bize ne anlatıyor? Allah'ı tanımak. Tevhid ilmi dediğimiz şey Ali radıyallahu anh'ın cennete girmekten daha fazla hoşlandığı bir şey demek ki. Kerrem vece ve Böyle bir sözün sahibinin yüzü ak olmaz mı hiç? Fein fein feinne a'lemen nâsi billâhi Allah'ı en iyi bilenler eşdühum lehu haşyeten onlar en çok korkanlardır. Ve ekserühum ibadeten ona en çok ibadet yapanlardır. Ve ehsenühum fillahi subhanahu ve taala ve onlar Allah için nasihatı en iyi yapanlardır. Ne demek Allah için nasihati en iyi yapanlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? E en nasihatu. Din nasihattir. Devlet adamı için bütün Müslümanlar için, kendin için nasihattır, samimiyettir, eksiyi tamamlamaktır, din için çalışmaktır manasında. Ali radıyallahu anh'ın kerremallahu vecenin sözü hepimize destan olmalı. Rabbimi tanımak yani tevhid ilmini öğrenmek, tevhid ilmini öğrenmek, Allah'ın sıfatlarını öğrenmek. O kadar zevk veriyor ki ona küçük çocukken ölüp cennete girmek hoşuma gitmezdim ey Bundan hoşlanmazdım. Niye? Yav tevhid ilmine ait şeyler. Vallahu semi'un alim. Vallahu gafurur rahim. Vallahi inna Allah azizun Bu tip ayetleri duyuyor, Allah'ı tanıyor. O kadar hoşuna gidiyor ki bunları duymadan ölüp cennete gitmektense bunları duyayım diyor. Büyüklerimizin başta sahabe kiram olmak üzere Allah deyince akıllarına gelen şey örnek bizim için. Ve amma şiddet bu il, ilim vadisinin şiddeti, zorluğu febuzul nefsike fil ihlas fi talabil ilim. İlim öğrenme konusunda fedakarlık yapacaksın. Ve yekunu talabu Dirayetin, la talebe rivayetin. İşin özünü arayan bir talebeliğin olsun. Talebe dirayetin kudretini gösterdiğin şey demek. Hadiste diyor ya, dirayet ilmi var hadiste. İşin kudretini, yani öyle kuru kuruya allah Teala'nın sıfatlarını saymak. Allah'ın kaç sıfatı var saydım, kaç ismi var saydım. Rivayet bu. Sana o dediği yirmi, yirmi saydın. On dört dedi, on dört saydın. Dirayet nedir? Allah heydir. Kayyumdur. Bediü'l-semâveti vel ardır. Bunları ruhuna sindiriyorsun. Bankanın kapısında, düğün gününde, camiye girerken her yerde bu sıfatları Allah'ın seni buluyor. Cennet deyince kendini ırmak seslerinin içinde hissediyorsun. Cehennem deyince elbiseni çekiyorsun yanmış mıdır diye. Hasan Basri'yi tarif ederken onu görenler ne diyorlar? Sanki 100 sene, bu rakam 100 değil de ben öyle söylüyorum. Cehennemde yanmış da Allah onu yeniden dünyaya göndermiş gibi cehennemden korkardı diyorlar. Hiç böyle adam gördünüz mü? 100 sene cehennemde yandığını zannediyor dünyaya öyle gelmiş. Bu tabii tabiîn aklı. Hayım. Ve alam şunu da bilesin ki ennel khataru azimun tehlike çok büyük. Fe men talebe'l ilme yasifa bi vucûhen nâsi ileyhi insanlar ona dikkat etsinler diye kim ilim öğrenirse. Ve yucâlise bi'l umara siyasilerle oturup onlara alimliğini göstermek için ilim öğrenirse. Ve yuhâbi ve yubâhiye bihin nuzara yani meşhurlara karşı övünmek için yaparsa veya tesayide bir ilham, dünya nimetleri elde etmek için ilim öğrenirse, fe ticaretu bereetun onun ticareti batıktır, iflas edecek o. Ve safkatu xasirun alışverişi. Zarardadır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men talabel ilme liyufâhire bi'il ulema alimlere fırsat atmak için ilim öğrenen evliyü mâriye bi' süfe'e akılsızlarla tartışmak için ilim öğrenen evli yasrife bi'vucuhen nâsili insanların önünde dikkat çekmek için, şöhret olmak için öğrenen ni? edhe lehullâhul Allah ateşe koyar. Öğrendiği ilim sayesinde ateşe girmiş olur böylece. Kale Ebu Yezîd el-Bestâmî rahîmehullâh. Ebu Yezîd el-Bestâmî 261'de, bazı rivayetlerde 240'larda vefat etmiş. Yani İmam-ı Azam'dan sonraki nesilden ve Ahmet bin Hanbel'in zamanının insanlarından, tasavvufun büyüklerinden, Evliyaullah'tan bir Mecusi'nin torunu ama. Ateş Peres bir aileden geliyor. Üç kardeşler, üçü de kendilerini Allah'a vermiş insanlar. Yani cenneti dünyada yaşamış desek abartılmış olmaz. Böyle insanlar. Rabbim şefaatlerine nail etsin diye dua ederiz. Böyle bir zat yani bütün tasavvuf kitaplarında, zühd kitaplarında sözleri dolu bu zatın büyük alimlerden. Şimdi bu ilimle ilgili mücadeleyi biz... Yani gidiyorsun bir vakfa, orada işte bir kitap okuyorsun, üç gün sonra alim oluyorsun zannediyoruz. Mesela filan kitaptan icazet aldık. Şimdi bakın Beyazıt Bestami, Ebu Yezid. Ebu Yezid el-Bestami. Biz Türkiye'de Beyazıt Bestami diye biliniyor. Ne diyor? عَمِلْتُ فِي الْمُجَاهَدَةِ سَلَاس۪ينَ سَنَةً 30 yıl mücadele ettim, mücahede ettim. Yani kendimi Allah'a verdim, ibadet ettim. 30 yıllık bir yürüyüş yapmış. فَمَا وَجَدْتُ شَيْءًا اَشَدَّ عَلَيْيَ ilmi الْعِلْمُ وَخَطَرِهِ İlim tehlikesi kadar ağır bir şey göremedim diyor. Oruçlar tutmuş, ibadetler yapmış, ilim kadar şiddetli ağır olanını görmemiş diyor Beyazıt Bestami. Rahmetullah. Bu tip sözler Beyazlı Bestami ve müellifimiz Gazali'nin sık sık naklettiği sözler. Ee, Ebu Nuaym el-İsfahani isimli e, bir zat var. E, Hilletul Evliya isimli bir kitabı var. Allah e, şefaatine nail etsin hepimizi. Bu Hilletul Evliya e, alimlerin Evliyaullah'ın 3. asra kadar hayatlarını anlatan bir kitaptır. Türkçesi var mı bilmiyorum ama Arapçası bir hazine gibi bir şey. Bazı hadisi şerifler sadece orada bulunabiliyor. Çok değerli bir kitap. Hilyetül Evliya'nın büyük şekli Zehebi'nin siyer Alamın Alâmin Onu üç katına büyütmüştür. Bunlar ümmetimizin e, göklerdeki yıldızlar gibi parlak değerleri biraz Arapça bilenler hilyetül evliyayı işte banka kasasına koyuyor ya insanlar parasını kaybolmasın. Kızlar çeyize koyuyor. Çeyiz gibi bulunmalı bir evde. Hilyetül evliya bir başka. Ve iyâke en yüzeyyine leke şeytanu feykulelek. Şimdi Gazali bir bölüm açtı. Uyarıyor. Sakın ha dikkat et. Şeytan sana şöyle bir söz söylemesin. Ne dermiş şeytan? İza kana kad warada hada al khatar al azim Madem ilim bu kadar tehlikeli, Beyazisi Bestami bile 30 sene uğraşmış da hala bitirememiş. Fe terkuhu evla. Bunu bırakmak daha ilimle uğraşmaktansa ne yap? Nafile oruç tut. Teccüde kalk. Sadaka ver fela tadunna fela tadunna zalik sakın böyle bir şey düşünmeyesin fakat felakad ra ve felakad rubi annu sallallahu aleyhi ve sellem resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledildi ki ennehu kale utli'tu leylete'l mi'rac 'ala'n-nar mihrac'a çıktığımda cehennemi gösterdiler bana da feraytu eksera ehliha'l fuqara Oradaki kalanların çoğunun fakirler olduğunu gördüm, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu ya Resulallah, minel mali, malları mı yokmuş? Kale le bel minel ilmi, ilim fakirleriydi onlar, demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Femen lem yeteallemil ilmeh, kim ilim öğrenmezse la teteette lehu ehkâmul ibadeti vel bi bi'ukûkihâ. İlim öğrenmeyen ibadetin hükümlerini bilemez. ibadetin hakkını yerine getiremez. Ve enne raculan dikkat ediyoruz buralara. Bir adam ebadallahü subhanahu ibadete Göklerdeki meleklerin ibadetiyle Allah'a ibadet etse ilimsiz. Yani göklerde melekler ne yapıyorsa aynısını yapmaya kalsa. kene minel Sonunda husran'a uğrayanlardan olur. Fa şemir fi talab el bil-bhşi ve ve hemen şimdi işe koyul, ilim işine koyul, araştır, hoca dersi dinle, ders dinle, nasihat dinle. Vücutını bil kesele wal-melale, tembellik ve bıkkınlık gösterme, onlardan uzak dur. Valla yoksa fâ ente fî khatari ddalâli 'azza ve celil ve olan Allah muhafaza buyursun dalalete yuvarlananlardan olursun Sümme cümletul emri işin özeti şudur enneke izâ nezarta fî dalâ'il sun'illâhi teâlâ Allah'ın yaptığı işlerin Allah'ın yarattığı şeylerin işaretlerine bakarsan ten ne Dikkatli bakarsan ve alimte enleke ililahen kaadiran Alilien heyyen Muriden semihan basıyıran müteellien münazzehen an hudutilkelami والmi iradeti mukadde sen an küllinaksın ve afetin. Vule Yuuffu Biraz önce saydığımız özellikler İlahın var senin, kadirdir, alimdir, haydir. Allah diliyor, işitiyor, görüyor, konuşuyor. Sonradan çıkan şeylerden münezzeh bir Allah'ın var. Bütün eksikliklerden takdis ederiz Allah'ı. Bunu anlarsın. Allah hakkında eksik bir şey konuşulmayacağını anlarsın. Biraz düşünürsen. وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ مَا يَجُوزُ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ Mahlukat hakkında söylenecek şeyler Allah için söylenilmez. وَلَا يَشْبَهُ şey مِنْ خَلْقِيِ Yarattığı hiçbir şeye benzemez Allah. Bunu anlarsın. وَلَا يَشْبَهُهُ شَيْءٌ Bir şeye Allah benzemez. Ona hiçbir şeye benzemez. وَلَا تَتَضَمَّنُهُ الْاَمَاكِنُ وَالْجِهَادِ Bir yer Allah'ı kuşatamaz. Yönler Allah için yoktur. Nedir yön? Ön, arka, sağ, sol, üst, alt. Bunlar yönlerdir. Altı yön. Allah için sağ, sol, ön, arka, üst, al, alt olmaz. Ve Latihul Luul, Hawadisu ve Alafat, olaylar ve yenilikler, oluşumlar Allah için yoktur. Biraz düşünsen bunu anlarsın. Böylece akiden güçlü olur. Ve Nazar Tefi, Muğzeti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Alaminü Buvati, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerine bakarsan. Peygamberliğine dair işaretlere bakarsan fealimte en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Allah'ın peygamberi olduğunu ve emenhu ala vahyihi vahyinde güvenli olduğunu Allah'ın vahyi taşımakta güvenli olduğunu anlarsın. Bu ma kana selef-i salihu i'tikedunehu. salih'in inandığı şeyler min enallahi teala yura fil ahireti. Mesela nelere inanıyordu selef? Ahirette Allah görülecek. Diye ne o mevcudun çünkü Allah mevcuttur Ve ise fijiyetin mehdudetin Allah Teala belli bir yönde değildir ve o gayru mehdudun Allah hakkında bir hat konamaz. Ve enel Kur'an kelamı Teala Allah'ın Kur'an Allah'ın kelamıdır. Gayru mehlukin Kur'an herhangi bir yaratık değildir. Leise bi harfün muktada. Yani Kur'an dediğimiz şey böyle birkaç tane harfin bir araya gelmiş, dağılmış şekli değildir. Ve la asvatin muhtelika'tin okuduğumuz seslerde çıkardığımız mesela Elhamdülillah, Rabbil Alemin derken bir ses çıkar. O ses değil Kur'an. Kur'an Allah'ın kelamıdır. O kelamı biz taklit ediyoruz. Bizim dediğimiz, bizim çıkardığımız şey, bizim kağıda yazdığımız şey değil Kur'an. Allah'ın kendi kelamıdır Kur'an iz لو كان كذلك لكان yani eğer böyle olsaydı birkaç harften bir sesten ibaret olsaydı Kur'an ona da mahluk derdik. Burada ne öğretiyor? Yani Kur'an hakkında, Allah hakkında ulu orta beşeri sözler kullanmadan iman etmek lazım onu öğretiyor. Ve hu la yekunu fil fil mulki vel melakuti فَلْتَتُ خَاتِرٍ وَلَا لَفْتَتُ نَاظِرٍ <gülüyor> Allah-u Teala'nın mülkünde, yerde, gökte, sağda, solda ne bir bakış, ne bir söz asla ve kat'a illa bi kadâ illâhi ve kaderi ancak Allah'ın yazmasıyla ve murad etmesiyle mümkündür. iradeti, ve Sübhane Allah isteyecek, dileyecek öyle olur ve Femenhu'l khayru ve'şşerru Hayır da ve şerde de Allah'tandır ve'nef'u ve'd-durru fayda ve zarar Allah'tandır Ve iman ve küfrü iman etmek de küfür de Allah'ın bilgisiyledir ve'nallahu la vacibe alallahi teala li ahadin min halkihi Asla ve kat'a Allah'ın üzerinde kimsenin borcu yoktur. Allah kimseye bir şey borçlu değildir. Femen esabehu kime sevap veriyorsa febi fadlihi lütfedip veriyor. Ve men aqabehu kime de ceza veriyorsa Allah azap ediyorsa febi adlihi Allah'ın adaleti iledir o. Ne öğreniyoruz? En temel hatlarıyla tevhid ilmini öğreniyoruz. Ve ma varada ala lisan sahibi şer'i salavatullahi aleyhi ve sellem min umuril ahireti ahiret meseleleri hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden duyduğumuz şeyler kel haşri ve neşri yani haşir olacak, neşir olacak, yeniden dirilecek Allah ve azabil kabir, kabir azabı ve suali münkerin ve nekirin kabirde münker ve nekirin soruları vel mizani ve sıratı mizan kurulacak, sırat var fe usulun. دَرَجَ السَّلَفُ رِضَانُ aleyhim عَلَيْهِمْ عَلَى ve وَالْتَّمَسُّكِ بِيَا Selef, Allah onlardan razı olsun. Kimdi selef? Sahabi, tabi'in ve onların çocukları. Onlar bu şekilde bir basamak oluşturdular kendilerine. Bu saydığımız şekilde inandılar. Ve böyle bir yol edildiler. وَوَقَى عَلَيْهَا kabla قَبْلَ تَنَوْعِ ve وَظُهُورِ الْهْوَاءِ ve icma yani ümmetin söz birliği bu şekilde oluştu. Ne zaman? قَبْلَ تَنَوْعِ الْبِدَعِ Bu kadar bit'at, sapık fikir oluşmadan önce tertemizken ümmetin kafası bu konularda tek görüş, icma oluştu. Cennete girecek olan selefin bu düşüncesiyle girecek. نَعُوذُ بِاللّٰهِ اِمْنَ الْاِبْتِدَاعِ فِي الد۪ينَ Dinde bit'at çıkarmaktan Allah'a sığınırız. وَاِتْتِبَاعِ الْهَوَا gayri delil, Kendi kafamıza göre, kanaatimize göre bir delil olmadan, ayet-i hadisi olmadan bir şey uydurmaktan Allah'a sığınırız. ثُمَّ نَزَارْتَ ف۪ي اَعْمَالِ الْقَلْبِ وَالْمَوَاجِبِ الْبَاطِنَةِ Sonra dönüp bakarsın. Hani ne dedi? Bir bak Allah'ın mahlukatına. Bunlar hep göreceksin. Dönüp kalbi amellere bir bak kalbi ameller ne ediyorduk? işte sabır şükür ham tevekkül Allahu teala hakkında hüsnü zan düşünme bunlara bir bak onların batini görevleri ve menahiyyetin teati fi hada el kitab li yahsul bu kitapta sana anlatacağım sakıncalı şeyler bunları gördüğünde de anlayacaksın ki yani sen bir şeyler biliyorsun thumma ta'rifu cumleten ma tahtac ila isti'mali Pratik olarak yaparken sana lazım olacak ketdaareti ve salatı ve saumü ve nehpühi fıkıh kitaplarından da onları öğreneceksin. Fi in faalte dalike sana bu saydıklarımı yaparsan fakat eddi te farda Teala alaiki alldi tağbdeki tağbdeki bhihi fi baabil ilme. Şimdi bu son paragrafta özetledi. Bu, bu ilim vadisini bitiriyor. Bu sana saydığım şekilde sen bir sıralama yapar. Tevhid ilmi, sırlar ilmi ve şeriat ilmi. Sana saydığım bu özetle bunları alırsan Fakat eddeyte yerine getirdin. Fardallahu teala aleyk. Allah'ın sana kulluk için farz ettiği ilmi yakaladın sen. وَقَدْ صِرْتَ مِنْ عُلَمَائِ اُمَّةِ Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cümlenin altını çizin. İcazet veriyor şimdi gazali. Ne demişti biraz önce? Öyle derin şeylere girme demişti. Her şeye cevap vermek zorunda değilsin. Bu saydı işte Kur'an mahluktur deme. allah Allahu Teala hakkında kaba kelimeler kullanma. Bunları dedin mi? Ne diyor? وَقَدْ sırtı, oldun. Oldun min ulama Muhammed Sen ümmeti Muhammed'in âlimlerindensin artık. Hem de er-rasihine fil ilmi in amilt bi ilmike. Bu ilimle de amel ettin mi? Ayetteki rasihun derin âlimlerden oldun diyor. Ne cesaret bu ne biçim söz böyle? E doğru. Ümmetin âlimi kimdir? Allah'ı bilendir. Allah'ı bilendir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilendir. Kalp bilgilerine vakıf olan. Bunları bildikten sonra alimsin. Hem de rasihundansın. Derin alimlerdensin. Çünkü sen cennete girecek kadar bilgin var. E cennete girmeye yaradıktan sonra ilim, ümmeti Muhammed'in ilmi işte. Felsefe bilmiyorsun. Ayrıntılar bilmiyorsun. Cennet için onlar şart değil zaten ve akbelt ala ibareti maadik ve yöneldin ala ibareti maadik insanın dönüş güzergahı demek bütün insanların dönüş güzergahı neresidir ahiret imar imar ne demek donatmak demek imar bakanlığı diyor yapılaşma bakanlığı ve akbelt ala imareti Dönüş yerini imar etmeye başladın sen bu ilimle vakunte abden alimen sen alim bir kul oldun amilen amilsin ilimle de amel ediyorsun lillahi taala Allah için ala basiyratin bilinçli ala basiyratin bilinçli demek bilinçli, cahilin bir cahil değilsin sen artık, ve la mukallidin Kör taklit de yapmıyorsun. Ve la gafilin. Dalgın da değilsin. Gaflette de değilsin. Neden? Çünkü Resulullah'ın bildiğini biliyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları bilirsen cennete gireceksin dediğini bildin sen. Felsefesine girmedin. Ayrıntılara takılmadın. Allah sana farz dediği şeyleri bildin. Tevhid ilminde, sır ilminde, tevekküldü vesaire, ihsandı ve şeriat ilminde. Vele kş şeref ul senin büyük bir şerefin var dinde artık vele ilmike senin ilminin de el kıymetül kâsiyrotu çok kıymeti var ve sevab ul cezîl büyük sevabı var ve kûnta ve sen kat katâte hadi lâkâbete sen artık bu ilim vadisini geçtin ve hallef deh varak ilim vadisi geride kaldı. Bakabaayı da hakkkka bi iznillahi Teala Allah'ın izniyle sen bu ilim vadisinin hakkını verdin. Vallahu Subhanahu Allah Teala'dan elmesulu en Yemut deke sana yardım etmesini ve iyana bize yardım etmesini bi hüsni Tevfik ve teyziiri kolaylaştırarak Tevufikünü yardımını göndererek bize yardım etmesini isteriz. Yani sana da bana da Allah yardım etsin, İnnehu erhamur rahimin çünkü o erhamur rahimindir rahmet edenlerin en merhametlisidir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim aziz azim olan yüce olan Allah'tan başka güç ve kuvvet ve dayanağımız yardımcımız yoktur ilim Vadisi diye bir şey önümüze koydu Gazali'miz. Rahmetullahi aleyh. Bu ilim vadisinin açılımını yaptı. Bize matematikten, biyolojiden anlatmadı. Konusu o değil zaten. Rabbul Alemin'in cennetine gitmek için hangi ilim lazım onu anlattı. Dünyayı imar etmek için, dünyada olgun bir Müslüman yaşamak için Matematik gerektiğini, tıp gerektiğini de anlatıyor İhya'da zaten. Bu kitabın konusu ne? Rabbul Alemin'in cennetine gitme metodu. Dünya hayatını düzgün yaşamak için İhya-i Ulumuddin'i anlatmıştı zaten. Oradan bir bölüm seçti de cennet branşına getirdi bizi. Yoksa şimdi bu ilim vadisi dediğimiz yerde tıp yok, biyoloji yok, matematik yok, tarih yok. Hendese yok. E bunlar gereksiz mi? Onu konuşmuyoruz ki. Tıp fakültesinde tarihi eserler incelenmiyor. Niye? Tarihi inkar edildiği için mi? Yok. Tıp fakültesinde onlar lazım değil onun için. Bu cennete giden yolu gösterirken bu branşı hepimizin önüne koydu. ilim vadisi yedi vadiden bir tanesiydi. Teala diğer vadilerinden devam edeceğiz. Bu sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil 'Alamin.